Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der Pervam her yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.